Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Rasulüne aittir. Onun için siz gerçek mü'min iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. İmdat <gülüyor>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 Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. <Sessizlik> orıl İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır. Cennet! Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zamanda müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştır. <Gülüyor> Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile, onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre, ölüme sevk ediliyorlardı. <Gülüyor>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 O suçlu müşrik bir ruhu hoşlanmasada, da, hak olan İslam'ı yücelsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. <Gülüyor> O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek bin melaike ile edeceğim diye duanızı kabul buyurdu. What?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 يظهور وكان يملأ لسقي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 Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. <gülüyor>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 come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 Zalifun <Sessizlik> İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah kafirlerin tedbirini zayıflatır. <Sessizlik> فقع جاءكم الفسل وإن تنتهوا فهو غير لكم وإن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 Allah'a ve Resulüne itaat edin Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin <gülüyor> İtaat kulayla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. <gülüyor> Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir <Sessizlik>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 فَأَوَاكُمْ وَأَنَيَذْفُونَ بَيْنَ صُرَيْحِهِ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 iman edenler. Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin. <Gülüyor> ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. Yeah.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 to my heart.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 Velbuki sen, onların aralarında bulunduğun müddetçe, Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse, Allah bu takdirde de onlara azab etmez. Allah!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 يوفقو نذاتهم ما تكونوا عليه ثم يغلبون والذين كفروا. Kafirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarına harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkarlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler. MÜZİK <gülüyor> 三年了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 Bye.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 Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. <Sessizlik>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 Allah'a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 Edenler, savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız. <Sessizlik>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 God.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 ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. <gülüyor>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 O kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin. <Gülüyor> İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah, asla kullarına zulmetmez. <Gülüyor>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 لَن بُؤْيَأَنَ لُبْذُ غُطَاهُ مِنَ النَّارِ نَرْغُبُ ذُنُوبُهُمْ وَعَفْوُهُ Firaun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firaun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler. <gülüyor> Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler Allah <gülüyor> Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. <gülüyor>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 Kâr edenler, öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar. <gülüyor>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 barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş. Ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Ve <Sessizlik>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 إجميعا ما ألفت بين القلوب جن ولا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 Ey Peygamber, Allah sana ve seninle beraber olan Müminlere yeter. Ey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 Fogun <gülüyor> muha وإن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 Ne canı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 لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَغَلْتُمْ عَذَابٌ Eğer Allah'ın levhi mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. <gülüyor>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 İzlediğiniz için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 edip hicret edenler Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden en sar var ya işte gerçek müminler bunlardır bunlara bir mafiret pek değerli bir nasip vardır Vallah Gümen <Gülüyor>